Bir önceki programda başka ayetlerde açıkça ifade edildiği için Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamberlerden maksat Hazreti Musa olduğundan söz etmiştik. Allah Teala'nın konuşmasına iki noktadan bakmak gerekir. Konuşma vakası ve bunun kullara anlatılış şekli yani konuşma, teklim kelimesinin mecaz veya hakikat manasında kullanılışı Allah Teala'nın peygamberlerine birçok nimeti vardır ki diğer kullar bunları idrak edemezler. Haklarında bilgi sahibi olamazlar. Vahi, ruhun ve meleklerin gelmesi, Allah'ın büyük ayetlerinin müşahede edilmesi bunlardandır. Allah'ın onlara bildirdiği melek, şeytan, levh-i mahfuz, kalem, sırat ve benzerleri de yine sıradan insanların duyu organlarıyla görüp hissedemedikleri şeylerdir. Bazı filozoflar, bütün bu gayba dahil varlıklara ait kelimeleri tevil etmişler. Mesela melek kelimesini hayra ve iyiliğe çağıran akıl gücü, kozmolojik akıl, vahyi, bu gücün insan idrakine ulaştırdığı şey ruhul kudüs, veya ruhul emini, kozmolojik akılların, insanlığın hayrına ve saadetine yönelik düşüncelerin kaynağı olan en üst mertebesi, şeytan ve cini, kötülüğe ve bozulmaya davet eden şehvet ve öfke güçleri, vesvese ve nezgayı, fert ve toplum için kötü, yıkıcı düşünceler olarak yorumlamışlardır. Halbuki apaçık Kur'an ayetleriyle diğer peygamberlerden nakledilenler, bütün bu gayp alemine ait varlıkların gerçek olduklarını, bunlarla mecaz veya temsil kastedilmediğini göstermektedir. Allah Teâlâ'nın konuşması da böyledir. Konuşma, Teklim, Kavl, bir başka hakikat ve olayın bu kelimelerle ifade ve temsili değildir. Burada ve Nisa suresinin 164. ayetinde ifade edilen konuşma, şekil itibariyle bizim bildiğimiz ve kullandığımız konuşmadan farklı da olsa, etki ve sonuç itibariyle aynı mahiyette gerçekleşmiştir. Şura suresinin 51. ayetinde de bu konuşmanın, ya vahiy ya perde arkasından yahut da bir elçi göndererek yapıldığı bildirilmiştir. Allah'ın konuşması, teklim ve söylemesi, kavl, ses, harf ve ağız yapısıyla olmadığına göre böyle bir bildirme ve iletişim şekline konuşma, söyleme demek bu kelimeleri mecazi manada kullanmak değil midir? meselesine gelince öncelikle Allah Teala'nın Hayat, ilim, irade, verme, ita, ita gibi diğer fiil ve sıfatlarına bakmak gerekir. Bunlar da Allah ile kulları arasında ortak, her ikisi için kullanılan kelimelerdir. Etki ve sonuç itibariyle aynı, şekil ve gerçekleşme bakımından farklıdırlar. Nasıl bu sebeple Allah'ın işitmesi, görmesi ve hayatına mecazi denilmiyorsa konuşması ve söylemesine de mecazi denilemez. Esasen kelimeler önce maddi varlıkları ifade için vaz edilmiş, daha sonra insanlığın fikir ve kültür hayatı geliştikçe manevi, akli kavramlar içinde kullanılmışlardır. Bu ikinci manalarda ilk kullanışlar mecaz yoluyla olsa da zaman geçtikçe hakikat haline gelmiştir. Allah Teala'nın Hazreti Musa ile konuşması, Şura suresinde açıklanan konuşma çeşitlerinden biri olan perde arkasından konuşma yoluyla gerçekleşmiştir. Bu konuşmada melek aracılığı yoktur. Doğrudan kalbe ve zihne iletilme de yoktur. Konuşan gözükmeksizin bir söyleme ve anlama vardır. Söyleyen... Konuşan Allah olduğuna göre elbette burada insanlar arasındaki konuşmada kullanılan araçlar, sesler ve harfler mevcut değildir. Allah Teala'nın kelam, konuşma sıfatının eseri ve tecellisi olan bu sıfatın açıklama iradesini yerine getirmek üzere ilgiliye taalluku, onunla keyfiyetsiz olarak ilişki kurması sonucunda Allah bakımından değil kul bakımından yeni oluşan bu konuşma melek aracılığıyla olduğunda Cebrail'e nasıl ulaşıyorsa onun aracılığıyla olmadan peygambere de öyle ulaşmaktadır. Çünkü yaratılmış olmak, Allah'ın sıfatı olmamak bakımından bu ikisi Cebrail ile peygamber arasında fark yoktur. Bunun ötesinde Allah'ın peygamberlerine konuşmasının mahiyetini ancak Allah ve peygamberleri bilir. Özellik ve görevleri daha önce açıkladığımız peygamberler Allah'ın kullarına onun ayetlerini getirip tebliğ ettikleri, dünya ve ahirette mes'ud olmanın yollarını gösterdikleri halde bu savaşlar niçindir? Bu soruya Kur'an'ın verdiği cevap tek kelimeyle ihtilaftır. İhtilaf anlaşmazlığa düşmek, farklı yönlere yönelmek, farklı anlamak, düşünmek ve istemektir. İnsanları bu özellik içinde yaratmayı Allah istemiştir. Dileseydi, hepsi aynı şekilde anlayan, düşünen, isteyen kullar yaratabilirdi. O takdirde bir başka alem, bir başka düzen olurdu. Allah bunu değil, onu, olanı, mevcudu istemiştir. Ancak insanların ihtilaf edebilir kabiliyette yaratılmaları gerçekleri anlamalarına, iradelerini iyi kullanmalarına, nefis ve şeytan yerine Allah'ın elçilerine uymalarına engel değildir. İhtilaf ve tercih seçenekleri içinde bunlar da vardır. İnsanların bir kısmı akıl ve iradelerini küfrü ve inkarı seçmek, bir kısmı da imanı seçmek üzere kullanmışlar. Böylece yeryüzünde daima müminler Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği hak dine inananlar ve kafirler hak dine inanmayanlar olmuştur. İnsanların birbirine düşmeleri ve savaşmalarının sebebi başta din olmak üzere çeşitli konulardaki farklı anlama, inanma, düşünme ve istemeleridir. Yani ihtilaftır ve ihtilaf